Merhaba, ya Nureyin merhaba, merhaba, Jedd Halhuseyni merhaba, ya Habibi, ya Muhammed merhaba, ya İmam, el Qibleteyin merhaba. Aüdullah, Şemiyel Alim, min al şeytani, Rüjim, Rabbı aüdükemle mazatı Şayatın. La aüdükem Rabbı, en yapdırların. Bismillahi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 E kardeşim şimdi kelamını yok Bizzat duymuş olan Vasıtayla duymuş olanları bahsetmiyoruz Biz de duyduk öyle kelamını Bizzat ağzından duymuş olanlardan Var mı? E i̇şte yanlış konuştunuz Şimdi Resulullah buyuruyor ki Sallallahu aleyhi ve sellem Ola ki Bilealle teraccidir Ama Allah Resulü'nün kelamında olursa Mesela ben desem ki umulur ki benim umulur ki demem ne demektir? Ya olur ya olmaz demektir. Ama Mevla buyurursa ki mesela Kur'an-ı Kerim'de çok geçiyor. Ve kı'mûs salâte ve ûz zekâte ve iti'ur Namazı dost doğru kılın. Zekatı tas tamam verin. O gönderdiğim ahir zaman peygamberine sallallahu aleyhi ve sellem. İtaat edin. Ola ki siz rahmete mazhar olursunuz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 Sahabe-i Kiram'la görüşmesi gibi görüştü Bu bir Şimdi deccal Aleyhisselam yetişecek mi? Yetişmez oğlum Peki inecek nüzul ettiğinde Bir de Hızır Aleyhisselam Havır Aleyhissalatu Vesselam O da Resulullah sallallahu aleyhi ve ile görüşür müydi? Görüşürdü Sahabe-i Kiram gibi gelip sohbeti dinler miydi? Dinlerdi Bak beni gören diyor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 İçeri girip de altın isteyen var mı? He? Belki içeride Kuyumcudur altın var Ama adam nereye bakıyor? Vitrine bakıyor Vitrine girdim içeriye sakatat istiyor yani Çünkü ciğer asılı vitrinde Ama Vitrinde altın varsa Giriyor içeri Beşi istiyor durumuna göre ne isterse istiyor Vitrinin de önemi var Şimdi bu İslam nişanlara.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 Şimdi hepimiz burada düşünmek, düşünmemiz lazım. Sarığımızı önümüze koyup da. Çocukları doğuruyoruz işte bakalım. Doğurduk. Onlardan da doğacaklar falan. Bu nere gidecek yani? Bu nere gidecek? Onun için benim çok sohbetlerdeki dualarımda ne, ne deriz hep? Ya Rabbi bizden kafir, fadir fasık, münafık halkeyleme. Amin. Bir zerre cehenneme nasip eyleme amin işte amin denecek dua manasını anlayanlar için çok büyük bir dua parçalarımız ateşe gidecek sonra bizden bu canının parçasıdır ya çocuk bu doğurması kolay da bunu İslam üzere yetiştirme meselesi yani. sıkıntı burada bunun üzerine Mikail aleyhisselam da elini çekti İsrafil gitsin İsrail aleyhisselam geldi aynı soru cevapla karşılaştı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 Bunların canını almakla da seni görevlendirdim. Çünkü neden? Sen işini iyi yapıyorsun. Şimdi Cebrail aleyhisselam'ı gönderirim bir adamı canını alma. Adam diyecek ki ya ben daha durmamla. Allah sığınırım beni alma. İyi kal o zaman diyecek. Herkes kalacak yani. Öbür melekler bu işi yapamaz. Eşini gelecek Ezrail aleyhisselam ama sen laf anlat. De ona ki işte ben Allah sığınırım falan. O da ben de Allah sığınırım der yani. Allah al diyor ben seni bırakır mıyım?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 Onların özelliği emre isyan etmezler. Ve fealune ma emroluyorsa onu yaparlar onlar öyle. Ama tabii ki yani Cebrail Aleyhisselam gelsin, Eza Aleyhisselam densin? Herkes Cebrail Aleyhisselam gelsin yani. Kimle görüşelim? Bu işi kim halledesin? Herkes onu ister yani. Mikail ister bolluk meleği, İsrafil Aleyhisselam ister Hazreti dedi ya Rabbi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 Şimdi mesele nasıl karşılanacağımızdır yani. Gidiş muhakkaktır yani. Kaçınılmaz. Kurtulsa, Lukman-ı Hakim kurtulur. 560 sene yaşamış. 400, 4000 peygamberden ilim öğrenmiş. 4000 peygamber de ondan istifade etmiş. Artık tıbbın, mıbbın bütün kitabını o yazmış yani. Lokman ı Hakim dedim mi bilmediği ilaç yok. Ama ölüme ilaç bulamamış yani. Onun için hepimiz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 Mezhepleri reddediyor. Tasavvufu inkar ediyor. Tarikatları inkar ediyor. Şimdi bu adam nasıl göndereceksin? Her cemaata girene de bu muhafaza yok. Bazı da ters teper Allah muhafaza. Katılırsın bir cemaata. Eeli sünnet itikadından da soyulursun çıkarsın yani. Şimdi bir de o tehlike çıktı.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 bulaştıramayacaklar inşallah İmam-ı Rabbani diyor ki Hazreti Mehdi de bu yoldan gelecek İmam-ı Rabbani'nin buyurduğu haktır yani Hazreti Mehdi benim nispetim üzere yani bu manevi yol üzere gelecektir çünkü el-i ancak böyle korunacak etraf akımlar doldu akımlar rüzgarlar akımlar ceryanlar millet kapılıyor kapılan gidiyor sele kapılmış kütük gibi nereden çıkacağı belli değil yani bir şey dinliyor itikadı bozuluyor ya onun için biz size Allah için anlatıyoruz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 Giremedi, melekler karşıladı. Bu hadisleri okuduk size. Medine ve vereye geldiği zaman konaklıyor tabii, içeri giremiyor. Giremeyeince feytevetce <gülüyor> u kibelehu, minel müminin. Bir mümin Medine'den çıkıyor, diyor ki ben bununla bir görüşeceğim diyor. Ve kullu ashabi ve Allah ile antalikan ile ader raju. Şu adama gideceğim diyor. Felan zuran nehu eldeyen zrana Rasulullah sallallah selleme mle.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 Fakat veya bari mürjülül müminu illa an yatıya. O mümin zat direnişe geçiyor diyor. Ben gideceğim arkadaş. Kimse beni durduramaz. Fiyatlılık uymuş ya. Hatta et ya. Meseleli haddet gel geliyor. Yürüyor. Haddet gelin kontrol noktaları var. Medineye girememiş de o çıkışta. Gözcüler tayin etmiş. Fekulun ele öyle Nere? Neyi kastediyorsun? Nere gidiyorsun? Soruyorlar gözcüler. Fekul Ahmed üle ada mürjülülü Şu çıkmış bir adam ya haddet gelmiyormuş. Neymiş? Birisi çıkmış ben Rabbim diyor ilahınızım diyor bir şeyler diyor. He ona gideceğim. Fe ele Sen bizim Rabbimize inanmıyor musun? Sen ne biçim şey konuşuyorsun be? diyorlar ona. Fe ma kafa. O da diyor ki Rabbimizi biz tanıyoruz. Rabbimizin kim olduğu gizli değil. Siz kimden bahsediyorsunuz? Fe kulu Hemen gözcüler diyorlar ki öldürün şunu diyorlar. Fe kulu bazı Bu sefer birbirlerine diyorlar ki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 Bizi uyardığı Deccal budur bütün çevresindeki insanlara Tüm me'kul bu sefer Deccal'ın suratına bunu söylüyor. Deccal diyor. "Tetbi' anni fima mariduke illa shakaktuke shikkatin." Ya diyor benim emrime itaat edeceksin, beni Rabbim bileceksin haşa ya da seni iki parçaya bölerim diyor. "Fe'nadil mu'mine ey insanlar, "Bu Mesih'ul Kذاب. Bana sarılan cennette, bana itaat eden ateşte." Bu işler kolay değil, herkese nasip değil. He, hele bizim gibi insanlara bu zamanda kıvırma payı çok. Diyor ki ey insanlar, mesih kezap Kezzap, Sahtekar, Deccal budur. Buna isyan eden cennettedir, buna itaat eden cehennemdedir diyor. O mübarek zat. Rubi, soyun diyorlar, yatırın diyorlar. فَيُوَسْعَظَّارُوا <gülüyor> ben önüne arkasına sırtına göbeğine göğsüne dayak dayak dayak dayak Allah Allah Feykul lehuddijal ve lediyah lifu bi le tuqiyun bak yemin ediyorum diyor ya bana itaat edersin bak iki parçaya ayırırım dedim senim de sana blöf yapmıyorum doğru konuşuyorum Feykul entelmesi hükümet yaptık ne ne itaat edeceğim sen, saatte yalancı detçalın birisin. فَيُمَرُوا بِهِ فَيُنْشَرُوا بِالْمِيْشَارُ مِنْ مَفْرِقِهِ حَتَّى يُفَرَّقَ بَيْنَ رِجِلَيْهِ Bunun üzerine testere getiriliyor, demir testereyle başına konaraktan ortadan bölünüyor. Bir parçası bu tarafa düşüyor, o mübareğin, bir parçası öbür tarafa. Dettcal diyor ki, iki parçasını birbirinden diyor, bir ok atımlık, ok hedefi kadar, Peyo katlılık yer kadar ayırın diyor. Götürün o parçayı uzağa diyor. İki parçası birbirinden o kadar uzaklaştırılıyor. Şimdi hem şimdi deccal aradan geçiyor o iki parçanın arasından o zatın. Ve <gülüyor> Medine'nin dışında oluyor bu olay. Adamlarına diyor ki ben şimdi bunu diriltirsem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 Sen tabii ki Rabbimizin sen ne dersen tamam ya sen. Öldürüyorsun, diriltiyorsun. Bundan fazla ne yapacaksın yani? O zatı diritti ya şimdi. Ve kale lil mu'min Şimdi inandın mı diyor benim senin Rabbim olduğuma? Fe mezdet bi fike illa O diyor ki şimdi daha iyi anladım Deccal olduğunu diyor. Ne mübarek adamacak.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 Yine yemin ediyor Deccal, ya bana itaat edeceksin, ya seni boğazlayacağım, ateşe atacağım, narıma yakacağım, falan filan. فَيَكُلْ Vallahi ile اُطُرْ عُكَبَدَ Sana kıyamete kadar yaşasam itaat etmem, diyor. Deccal'ın oyununu bozuyor, milleti şüphelendirecek yani. Bu mübarek zatın işi. فَيَكُدُوا دَجَّلْ يَذْبَحُ Deccal, tutun tutuyorlar, kesin bunu bari diyor. İkiyi ayırdık diyor, birleştirdik, şey olmadı. Kesercek belki tam canı çıkar diyor. Kesmek için tutuyor.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 <Sessizlik> Hul asâ'e yekûne qarîbâ yevme yed'ûkûm fetestecibûne bi hamdîhî ve tevhunnûne ille biztum illâ qalîlâ Peki ne zaman diyorlar bu sefer? Peki çok yakındır göreceksiniz. Ne zaman ki kalkın dedim mi kabirlerinizden çıkacaksınız,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 Bu ters bir şey şimdi. Bu kimdir? İşte İbn Abbas hadisinde ne buyuruyor? Nüsiye el fi eceli hatta yekezbed eddjal. Hızır Aleyhisselam niye yaşatılıyor? Allah ecelini uzattı ki Deccalı inkar ederek bu mucizeyi ortaya koysun diye Hızır Aleyhisselamın yaşantısı devam ediyor. Allah. İşte o Hazır Aleyhisselam. Hızır Aleyhisselam'ın Deccal'la böyle bir hadisesi geçeceğini geçen derslerde kısaca işaret etmiştik.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 Medine o anda sallanmaya başlıyor üç zelzele ile. Medine'de zelzele oluyor. Ve terjuf medine juv medin 3 recafat fe la yebqa munafikun ve la munafikatu illa kharaca erkek ve kadın Medine'de kalmıyor. Hepsi Deccal'a inanmak üzere o zelzeleden sonra Deccal uyarak çıkıyorlar. Feten fil Medine juv medin habatha kema enfil fil kiru el-hadid.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 Son artık deccalın bitmesi yanaştı. Yahrucu ile in nisa, kadınlar, madınlar artık hemen deccala iman etmeye doğru hazırlanıyorlar. Hatta inne racule yerziu ila ummi ve binti ve uhti ve ammeti Zelzele dolmuş Medine sallandığı için adam geri dönüyor diyor ki annemi, kızımı, kız kardeşimi, halamı, teyzemi teyzemi feyuthikûnne rabâtan mekâfetele tehrucu eyleyiz Gidin bağlayayım da diyor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 Medine, Uhud'dan çok güzel görünüyor Efendimiz'in mescidi sallallahu aleyhi ve sellem Ve kulli ashabi elâ teravne ilâ del kasrı lebyad adamları yanında Medine'ye giremeyince oradan gösteriyor diyor şu beyaz köşkü görüyor musunuz? Beyaz köşk diyor. Hâdâ Mescidi ü Ahmet İşte Ahmet'in mescididir diyor sallallahu aleyhi ve sellem Ahmet Muhammed Efendimiz'in isimleri sallallahu aleyhi ve sellem Deccal diyor Ahmet'in mescidi bu diye. O Bu da Efendimiz'in mucizesi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 Nerede duracaklar diyor. O kadın soruyor. Buyurur Kalavum ya Kalil. O gün Arapların nesli çok tükenmiş olacak. Az olacak diyor. Ve Cüllü'n bi Makdis ekserisi Kudüs'te olacak diyor. Ve İmamuhumul Mehdi yureculun salih o zaman Deccal Medine'ye gelip giremediği andaki bu Hızır Aleyhisselam'ın durumu gerçekleştiğinde Müslümanların ekserisi Mescid-i Aksa'da olacak. İmamları da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 Allah Teala hayrınızı artırsın, ecrinizi artırsın. Amin, Amin. diyenlerine ayrıca hemden azat etsin. Amin. Bugün ismi geçen uğurladığımız ölülerimizin ruhuna, bu cemaatin geçmişlerinin ervahine ve şimdi sağ olsalar da aramızda olacak olanların ruhları için. Buyurun. El Fatiha.